Sallu ala şefii Muhammed Sallu ala habibi kulubina Muhammed Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah zahiru Allah Allah Allah Allah Hayrihi ve Şerrihi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Hürriyeti, gibi yarın ettiği gibi, yani kıyamet günde öbettiği alemde, Hz. Peygamber'in, Resul-i Ekrem'in, Resul-i Efham'in, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'in, liva-i elhamd ile isimlenen sancağı var ki, cümle enbiya, bütün peygamberler, o sahibinin altından toplanacak. Onun altına kim görse selamet, felah ve necad de. Ondan gayriye toplananlar, Biraz zahmetli, müşkil. Allah bizi buraya böyle tedirge cem gibi orada rahmetiyle, keremeyiyle, hütübüyle Habibi Muhammed'in sancağı altına cemeğine. Vaktimiz dar olduğu için, fazla oyal, oyalamayalım, kaç söz söyleyeyim, kağıte girişim. Biliyorsunuz ki bugün Kurban Bayramı'dır. Bu Kurban Bayramı'nın sebebi, kurban kelimesi kurbiyetten, yakınlıktan gelir. Halilullah'ın, Allah'ın Halil'i sevgilisi, Dostu olan İbrahim Halil'in kendi oğlu Ciğer de evladını Allah yoluna kurban etmesini ahledip ve o gün o sözünü yerine getirilmesinden kiraya olarak efendim ümmeti Muhammed'e de kurban kesmek vacip olmuş. Ve resul Ekrem'e de cenab Allah Kur'an-ı Kerim'inde yani Efendimiz'e hitaben ve ona hitaben ve bize hitap. Peygamber'in şahsiyetinde Venhar ayetiyle kurban kes, kan dök. Kurban Kes, ayet ile O günün, işte, tesisi, o güne o tesir İslamın rükünden bir İslam rükün, Haç ibadet aynı zamanda. Bak haciler görüyorsun, gazetede yazıyor Elhamdülillah. Eskiden yazmamızda da gazetelerimiz, şimdi gazetelerimizde yazıyor. Serbest, serbest böyle. Ümmeti Muhammed şinit, hepsi efendim tutmandılar. Arafattan mini, müzelifiye müzelifede mini indiler ve kurbanları getircekler onlar da şimdi. Şimdi bunun şerepleri bu İbrahim Halilullah peygamberimizin cetti, dedesi, bizim de büyük babamız, Türklerin de büyük babası. Onun için eski paralarımız üzerine bizim kantura oğulları, kantura çocukları yazılır paraların üzerine eskiden Türk paralarının üzerine benim kantura İbrahim Halilullah'a kız vermişiz. Eniştemiz oluyor bizim yani, Türklerin eniştesi oluyor. Resul-i Ekrem'in de alası iki evladı olmuş, birisi İshak, bir İsmail. İsmail'den Resul-i Ekrem dünyaya gelmiş. O sülaleden yani, o şüceleden. İshak'tan da, Beni İsrail, Yakup Aleyhisselam ve onun oğulları. İbrahim Halil diyoruz, Halil manası dost manasına. Niçin Halil demişler? Halil niye derler? Ben söylemiştim, bizim ihvanımız bilir ama. Belki unutmuşuzdur, tazelemek daha hayırlıdır. Halil istediğini dostundan alan demektir. Senin dostun kim bakayım? Belencek kimse. İstediğin vakitte bir şeyi sana veriyor mu senin? Menetmiyor mu? Reddetmiyor mu? Seni mahrum etmiyor mu senin dostundur o işte. Bu Halil derler. Sen anlayacaksın ya. Yani. Senin bir dost edindin. Bir ihtiyacın var gitti istedim. istedin. Seni kapısından boş çevirmiyorsan işte senin dostundur o. Sana misal mi veriyorum? Ha Halil dostundan istediğini alan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, habib, sevgili, sevgili de istemeden olan. Biri isteyerek alıyor, redde olmuyor, birisi istemeden veriliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mesela, Hz. Musa aleyhisselam diyor ki, ''Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdetem min lisane yefkahu kavli.'' ''Ya Rabbi'ye vermemiz sadrımı şerhet. lisanımdan tutlu gider, her işimi kolaylaştırıyor. Resul-ü Ekrem'e girince allah Teala elemle şahleke sadrek, senin biz sadrını şerh etmedik mi? Bak, demek istemeden vermiş Cenab-ı Peygamber'e söylüyor, Habib, Hazreti Muhammed Habib. Ha, şimdi bu Halilullah, İbrahim Peygamber, bin tane koç kesmiş. Allah-u Teala yolla. bin tane koç. Böyle kesenler var mı efendi bu şekilde Bilen var ya, neler var böyle? Allah'ın ne kulları var? Allah ile gizli sohbet edenler, Allah ile gizli gizli sevişenler, ne kullar var bilemezsin ki başlarına bayrak asmazlar, gözlerine nokta <gülüyor> da yazmazlar böyle. böyle sevgililer vardır. İbrahim Peygamber, U Halilullahu, o dostların serdarı, Ekrem'i, dostların, o sancağı otacak tutacak Halillerin. Habiblerin sancağını da Hz. Muhammed, Livahir'in <gülüyor> Ve onun altına evet. inşallah. Bütün cümle ya bütün peygamberler. Çünkü şefaat Kübra, makam Mahmud'un sahibi Hazreti Muhammed'dir. Peygamberimiz. Efendiler bak, hiç, hiçbir zaman Hazreti Peygamber'in ismini de çağırmak doğru değildir. Altında sıfatını söylemek lazım gelir. Sonra hiç peygamber ismini çağırsak böyle birbirimize çağırır gibi. Yaptığımız ibadetler haptolur, batılı olur yani. resul ekleme hürmet lazımdır. Onun için hala ezan okunurken radyonu aç, televizyonunu kesme falan olmaz öyle şey. Bütün ibadetler yürüdü. Tamam, alırsın. Tamam. Bakıl olur yani. Resul-i Ekrem'e hürmeti bu millet ne unuttu, Allah izzetine aldı Müslümanları. Ne bak Resulullah'a hürmet ettiler, izlediler Allah bütün dünyayı onların emri altına verir. Kalktı sonra bazı beyinsler böyle, Muhammed de benim gibi adam. Peygamberden biri olur gibi adam? Sen kim oluyorsun? resul Allah'ın nurundan halk olunmuş. Bu kainat Hazreti Muhammed için halk olunmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, i̇smi ve mür anıyorum gençlerimiz var. Öğrensinler diye söylüyorum. Allah beni affetsin yoksa Resul-i ismini almaya ayazımı söylemeye korkarım. Bir hakarette bir şey bulurum da bütün amellerim abd olur diye. Hürmet lazımdır. Ha, şimdi bin koyun bin koç İbrahim Peygamber bana haber verin siz. Benim, ben dalarım şimdi şeye. Kaç dakika kaldı? 7-16. 7-16. Şimdi o şey geçiyor, efendim 5 geçiyor böyle. 11, ha? 8 mi geçiyor? Dakikası dakikasını aldır mı biraz fazla geçirebiliriz, <Gülüyor> ziyaret etmez. Sana etmezsin yani. yani. Sonra olmaz değil. Ölüne kadar kılınır yani sana haber veririm. Bugün olmasa yarın kılınır önüne kadar. Yarın olmasa öbür gün önüne kadar kılınır. bayram namazı. Ben biraz fıkıh bir yerim. Onu için ben böyle kalabalık bulamıyorum. Şimdi yakaladım şimdi sizi vurayım ben. Bugün olmazsa yarın, yarın olur öbür gün. Geri sizi ben seni bak. Bak öyle olmazı. Şimdi bin koyun, bir ko bin koç kesmiş İbrahim Aleyhisselam. Bin koç. Allah yoluna. O vakitte bin koç kesmek senin bildiğin böyle bu şekilde değil. böyle kesmiyorlar. Dağ başına koyuyorlar. Gökten ateş iniyor. Kabul olan kurbanları yakıyor. Eğer kabul olmazsa yakmıyor. Ya? Bir de o var. Şimdi Cenab-ı Allah onu ümmeti Muhammed'e gizledi. Kurban kesiyor. Allah kabul etmediği etmedi bilmiyoruz. Gizli. Bir düşün ki kurbanını kesemiyorsun. Herkes malum oluyor ki senin kurbanın kabul olmalıdır. Rezaede bak. Ya Allah setediyor ümmeti Muhammed'e. Bize büyük Allah'ın lütüpleri var. O devirde bir adam suç işlese, hırslı yapsa Allah'ın yazılırdı. Hırsız bu adam diye. sabali Ya bir kötülü yapsa veydan çıkardı kötülüğü. Yahut Allah şeklini değiştirir. Domuz yapardı Sabahley. Akşam adam Sabahleyi domuz. Aynen aynen. Ama ümmet Muhammed'e ı Hak, Hazreti Peygamber'e olan muhabbetinden dolayı bunu gizli. Ameller dönüyor şimdi bizde. Batın kısmı yani amel kısmı dönüyor bu şekilde. Yüz sır yüz deve kurban etti İbrahim Peygamber. Düşün, bir seferde. Çok zengindi. Köpeklerinin tasmalarını altından yapmıştı. Kıymet vermezdi altına. Hatta birikler dediler ki, ya Rabbi nasıl olur dediler sen kullardan kendine dost, Habib seçtin, Halil seçtin dediler. Gidi imtiha dedi, insan şeklinde geldiler. Dediler ki Allah'ı seviyor musun ya? Bir kere ismini alın, bu sürünün üçte birini severeyim dediler. Büyük bir sürü, üç bin adık koyunu var. La ilahe illallah dediler verdi. Üçte birini. Dedi bir daha Allah'a tevhiy edin bakın ı Hakkın. ismini alın. Üçte ikisini Ettiler gene verdi. Dedi ki bir daha Allah'a tevhid edin hepsi olsun dedi. O vakit melekler şaşırdılar. Ve hepsini verdiğinden sonra bir biz seni imtihana geldik ya Halil. Allahü Teala bizi, bizi, bizi sana imtihana gönderdi. İmtihana verdim. Aldığımız olanları geri veriyor. Yok ben verdiğimi geri almam dedi. Ne olacak? İşte o vakit vakıf hissettiler. ettiler. Hak Teala buyurdu ki vakıf yapsınlar, gelen geçen İbrahim'in Halilullah malından yesin içsin. kalalar yani, garipler. İlk vakıfı İbrahim Aleyhisselam yaptı. Vakıf, vakıf. Ha vakıf. <gülüyor> Onun için şiitte ku vavad, v vakıftan çok kork. Vakıflar aman ha vakıf meselesinde çok mühimdir, Oyuncak, oyuncağı gelmez. Bu kadar bugün size fazla konuşamam ki burada, o kadar oldu. Ha İbrahim peygamberleri gibi böyle herkes tacib etti. Yani bin koç, üç sır. Yüzde ve nasıl olur filan deyince Hazreti İbrahim dedi ki Halil'im orana Allah bana evlat verseydi bir erkek evlat onu da kurban ederdim. <Gülüyor> Hem de kendimden ateşe koymazdım. Bıçakla keserdim kafasını. Onun üzerine Cenab-ı Hak ona İsmail peygamberi verdi. İsmail aleyhisselama. O da peygamber. Var. Peygamber oğlu peygamber. ve i Ekrem'in Peygamberimiz diyor ki Emey İbn-i Zemhateyni ben iki kurban çocuğuyum diyor. Bir İsmail peygamber kurban olmak için yatırıldı. Bir babası Cenab-ı Peygamberin babası Abdullah da öyle kurbanlık için yatırıldı. Mesela oldu dedesi ama ahdetti. Abdullah kurban edeceğim diye Cenab-ı Peygamberin babasını. Sonra devede kura attılar 500 deveye kadar Abdullah'a çıktı kura 500 devede develere çıktı 500 deve kesti Cenab-ı Peygamberin dedesi Abdullah Talib Hazretleri. 500 deve öyle kurtardılar işi. Yani onun üzerine şimdi insanların şeriatta kısası, kısası yapıldı mı? 500 yüz işi gündür. 500 yüz devenin miktarıdır kısası. 5 yüz bedeli verilirse, o da razı olsa kan sahibi barıştırılır. Heh, geçiyoruz. Ve Allah İsmail Peygamberi İsmail'i verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Fakat İbrahim Aleyhisselam, malumi insan cinsinden. Fakat halil. Muhammed'in beşerün, lâkel beşer'i velhüve yakut'un beynil hacer'i manası şu peygamberler de insana ama Taşlan, kaldırım taşıyla zümrüt yakut taşı bir yer mi? o da taş o da taş biz kaldırım taşı onlar zümrüt yakut gibiyiz Acaba atabildik mi? onlar da insan ama arası ki İsmail altı yedi yaşına vardı altı yedi yaşına vardı bir zilhiccenin yedinci günü akşamı, sekizinci gecesi rüyasında Hazreti İbrahim'e dediler ki Üf nezrek ya İbrahim. Nezrini ifa et. Kalktı nedir benim nezrim? Unutmuş nezrim. İsa'yı. Beşer. Bazen şaşar. Şimdi Allah ne diyor Kur'an'da bak şimdi. Rabbi hebli salihim. ''Ya Rabbi bana bir salih evlat ver'' dedi İbrahim peygamber. Bir evlat verirsen o salih evladı bana mutlidayı olsa, ''Seyyul'a ne yaparım?'' ''Keserim'' dedi. Allah yol Efendiler, Nefhanamızda yalnız İbrahim peygamber çocukları, çocuğu Allah yolunda kurban etmedi. E, hepimizin elinden kurban var. Şehitler kurbandır. Babalarımız bir Muharebeyi İlahi Kerimetullah için, Allah için Muhammed için. Zaten silahlandırıyor. Cebine harçını koyuyor, gözlerini öpüyor, dua eder. Kad evladım Allah seni muzaffer Düşman üzerine ilahi kerimetullah için gönderiyor. Hangi hane yok şeysiz? Soruyorum sana hep kurban verdik. Hatta annelerimiz vesih sallarken oğlum büyüdü, üstünde büyüsün, şehit olsun, şehit annesi olayım diye. Nimi çağırlarmış annelerimiz. Çocuğu askere giderken saçını kesermiş annelerimiz. Saçlarını çocuklarının özelliklerine bağlarlarmış. Neye biliyor musun? Kafirle cihatta saçlarımız, vücudumuzdan nesne bulunsun diye. Annelerimiz, amin nelerimiz. Öyle İslam dini yayıldı böyle. Öyle fedakarlıkla. Elhamdülillah bende mesela biz son şeyde bende yedi tane var bizde kurban. Birinci an harbinden, ikinci an kadar. Yedi tane kurban var bizde. Öfünezerek İbrahim Peygamber düşündü. Ya Allah ki nedir bu dedi. Nedir bu nezlüm beyim? İkinci akşam yere yattı, sekizinci günü akşamı, terbiye gecesi. Geldi ki, üfü nezir. dedi. nedir nezirem? İsmail'i güzeldiler. Dediler ki, sen demiştin ki, Allah bana bir salih evlat verirse onu dahi ne yaparım? Allah yoluna keseri kurban ederim. demiştin. İşte sana salih evlat verildi. Hadi bakalım. Allah insana, ah yavrum kardeşim, Allah insana üç şeyle intihane der, en mühim, en mühim. Birisi canın, birisi canın, birisi paran, malın, birisi evladınla. Dikkat et ve konuşuyorum. Kulağında kalsın. Sen daha küçükler, Yetişme zaman konuştuğunuzda dikkat edin. Bir zaman bir efendi bize bayra namazlığında böyle söylemiş dersin. Üç büyük imtihan vardır insanın hayatta. En kıymetli şeyleri insanın bunlar maddi bakımında. Biri canın, biri malın, biri evladın. Üç büyük fitne vardır, biri karın. Biri malın, biri karın, biri malın, biri evladın, gene. İnsanı evladan avrat yıkar. Dikkat et konuşurum sözlere. nedir? Şeytan çünkü sana kaleme çalamazsa kadın varsa yani senin günah tut. <gülüyor> Göstereyim zaten bu dışarı ama baktığımızda bak darolucu pek anlatamayacağız, kalacak yerim. Yani onun çok mühim bu kısa. Arada gecesi gene yattı, dedi hak oyunu üçtürdü İbrahim Peygamber gelenler ki öfüne zerek a gün gibi açkar oldu. Bayram sabahı hadi bakalım Hacer annesi <gülüyor> uzun bir kıssalarımız annesi Hacer Mekke'de oturuyorlardı Mekke'de Mekke şehri. Dünyanın ilk evvel kurulmuş şehri dünyada. İnna evvel beytem ubi'al nasi lezbeke diyorlar Kemal diyor ulem. İk mescid. İsmail'i süsle. Allah Allah. İyidir kuşat Saçlarını yıkatara, kınala, o devirde moda. Şimdi sen de kurbanı öyle yapacaksın. Tarayacaksın, kınalayacaksın, süsleyeceksin. Hakarayı da götürmeyeceğim, mezbahaya, tesmek için. Okşayarak, bıçağın piskin olacak. Hayvana eziyet cefa etmeyeceksin. Gözlerini kapayacaksın. Sonunda su vereceksin. Tekbirle, tehliyle keseceksin. Ve kendine bedel olduğunu söyleyeceksin cenab Hakk'a bedel veriyoruz kendimize. Ya Rabbi o kadar çok günahlar yaptık ki intihar etmek kadar şey oldu bizim için. Ama din İslam'da intihar etmek en büyük günahlardan bir tanesidir. Onun için ne yapıyoruz? Nefsimize bedel olarak kurban kesiyoruz Allah'a. Gözümüze göz, kulağımıza kulak, dilimize diş, dişimize diş, burnumuza burun, ayağımıza ayak, şey efendim kolumuza kol. O şekilde tekbirle tehlile kurban kesmek lazım. Kessten sonra üçe ayırırsın. Fukara olanlar küpe koyabilirler. Allah için. Kurban küp için kavurma. Fukaralar olabilir. Orta halliler üçe ayırmalılar. Bir kısmını kendine ayırmalı. Bir kısmını kom komşuya zengin de olsa komşularına vereceksin. Zengin de olsun. Üçüncüsü fukaraya. Yalnız fukaraya böyle deri kısmını et kısımını kısmını verme de. Biraz kendi nefsine layık gördüğünü dağıt. Çok zenginsen kes bırak. Sen kasatı alabilirsin, bir parça al kurban ettiririm, tebelüktür diye gerisini fukaraya verdi, zengizini güzel. Acaba Hacıma atabildim mi? Aha, böyle, geçiyorum. Ve bayram sabahı, İsmail'i hazırladı annesi Hazret. Dedi, ipten şey de bıçaklar ver, de, de, odun toplarız gittim. Nereye gidiyorsunuz böyle ya İbrahim? Dost, dosta gideceğiz dostumuz, ziyafete çağırdı bizi. Kim o dost? Allah, Allah ya. Allah. İsmail de çağırdı, beni de çağırdı. Dosta ziyarete gideceğiz. Onun için İsmail'i süsle gideceğiz. Şurada da İsmail'i. Ağacının abiciğine haber yok. İpler, şey de ver, bıçak da ver. Gerken yolda, belki, efendim, kuru odunlara falan nasıl geliriz, onları toplarız, eve getiririz falan. Yani, o vakte öyle. Dağlarda, bir şekilde odun yoksa, ot yok. Ama şeylerle kırlar damarlar oluyor böyle. Onu da aldılar. Ve abi yolda çıktı, geliyorlar girerken, iblis çıktı ortaya, İsmail'e gitti. Ha evvela İbrahim Peygamber'e dedi, ya sen deli misin, bir rüya ile evlat kişileri mi, baksana çocuğa dedi. İsmail Bey oynuyor, gidiyor çocuk, 6-7 yaşında olduğu için neşeli, dünyada hiç haberi yok, en tatlı zamanları. Onun için çocuğa yüklenme fazla öyle, ders oku bilmem ne falan diye. Birkaç sene sonra üzerine ders bider, evlenlik biner, askerlik biner falan her şey bitti. Onun çocuğunu bırak oynasın azıcık. Eğer oynayacak zamanda bırak oynatmazsan, oynamayacak zamanda oynarlar sonra. Çocuklara bir şey öyle fazla üzerine bindirmeyin. Tatlıkla camiye öyle. Hadi evladım sılınca camiye gidelim falan. Baba ben oynayacağım? Peki. Akşam namaza gideriz. Git yürü. Al <gülüyor> üzerine düşme. Dayakla sopa ayıran bana. Fakat şeriatta sihirin yaşında vardır vakitte namaz kılmasını dövmek var ama öyle her, her seferinde dövmek değil. Oynuyor böyle. Gittiği yer biliyorsun diye diyorlar. Yani baba bu. Kalp bu. Çok adam ben gördüm. Koyuyu büyütmüş kuzdan kesemedi. Başkasına verdi. Kesemez. Evlat mı ya? O ya bir de böyle giderken iş, iblis çıktı. Ya İbrahim, <gülüyor> sen dedi, bir rüya ile böyle evlat kesilir mi? Ne yapıyorsun sen? kendini ak alsana. Bak sen şu güzelliğine bak. Bırak. Allah gafur bir Kesme. Böyle bir şey oldu. Kesme. Allah gafur rahîmdir. dedi seni iblis seni. Auzu Yüz bin İsmail'i Allah, rahim, benim sevgili Murrah'a feda ederim ben. Yüz bin İsmail'i. Dört de Ay bu gitti. Ay o da Mezir'e gitti. Hazir'e gitti. Nereye götürdü biliyor musun? İbrahim çocuğu İsmail'i nereye götürdü? İnsan şekilde görünüyor. Şeytana sen bekliyorsun. Boynuzlu, kulaklı, kuyruklu falan değil mi yok? İnsan şeklinde görünür şeytan. Yani böyle hiç farkına bile varmazsın. Çok da güzel oluyor bazen ben gördüm. Maşallah. Hiç kıyamazsın yüze bak bir ya. Evelime söyleyeyim. Çocuğu kesmeye götürdü. Dedi hiç baba evladı keser mi? Bir rüya gördü de rüyada öyle zulmediyor. Onun için öyle. Keserse keser dedi baba evladı ki. Bir karışma izdi. O bir peygamberdir. Allah denli Allah sonu infaz ver. Biz de ona razı oluruz dedi. Orada da hayri hası döndü. Geldi İsmail peygambere. Üç tane taş var ya gittik ya mekaya gidenler size söylüyoruz. Niye? Üç yerde üç şeytan taşıyor Üç yerde bunlar. Üçüncüsünde Hazreti İsmail'e geldi, ya İsmail böyle oynuyorsun, zıplıyorsun ama baban senin kesmeye götürüyor. Aldığı taşı, baban beni kesmeye götürebilir ve keser dedi. Bir göz attı, şeytanın gözünü çıkardı. Kördür şeytanın gözü, bir tanesi. İki yüzlü kör ya, neyse, bir tanesi kalmış önünü görmek için. İyi ki bir tanesi kalmış, ikisi görseydi. Neuzi billah. Ya götürdü İsmail Peygamber'i, yatırdı kesmek için. Efendim, Cenab-ı Allah, kısa kesiyorum. Allah'ın yerine kurban gönderdi Cebrail tek Tekbir olarak Cebrail, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye geldi. Hazreti e, Efendim eş İbrahim, La İlahe illallah, Allahu Ekber dedi. İsmail Peygamber'in altın, Allahu Ekber ve İllahi İlhamd'i Bıçak'dan o kurtuluyor çünkü. Hatta dedi ki oğluna ya İsmail, Allah'a emretti ki seni keseyim diye bana emretti ne dersin diye sordu İsmail'e. Dedi ki İsmail, baba uyudun galiba dedi dostuna karşı, insan dostuna karşı böyle uyursa böyle rüyalar görür dedi. ''Uyumasaydın böyle rüya görmezsin dedi. He, o da peygamber söyledi. Peygamberin inceltti. Kurban. Ondan sonra Cenab-ı Peygamber'e, peygamber e vacip oldu. Ben hadis, <gülüyor> Suri Kefser'de, şimdiki Ümmet-i Muhammed'e de bize ne oldu? Vacip oldu, kurban kesmek, hali yerinde olanlar kurban kesmezler. Peygamberimiz diyor ki, kısa keziyorum artık, bitirdim, şimdi vakit geldi değil mi? Diyor ki, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen, İster nasara olarak, ister Yahudi olarak ölsün diyor. O kadar mühim. İkincisi, hali vakti yerinde olup kurban kesmeyenler bizim mescitlerimize gelmez. Demek bizden değil demek istiyor yani. Nezaketle böyle söylemekte. Allahü Teala sizlere ve bizlere bugünün feyziyle, feyziyle, her türlü şeytan şerrinden, her türlü şeytan şerrinden bizlere hıfzı ve nice seneler, nice nice seneler böyle variküllere iliştirip böyle bayram günlerinde, bayram günlerinde Allah'a zikre eyleyen, Allah'a mesleklerine koşan, Allah rızasını arayan kullar zümbesine dair kılın. Lillahi Fatiha.